Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalemin. Esselatu vesselam ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Kardeşler bugünkü tefsir dersimizde şuara suresi 141. ayetten itibaren devam ediyoruz. En son Ad kavmiyle onlara gönderilen Hud aleyhisselamın kıssasını görmüştük. Şimdi de Semud kavmine gönderilen Salih Aleyhisselam'ın kıssasını, kavmiyle olan mücadelesini ve diğer Kur'an'ı göreceğiz inşallah. İlk ayette Kezebet Semudul Murselin buyuruyor Allahu Teala. Bundan önceki Nuh kavmi ve Aad kavmi için buyurduğu gibi. Yani Semud kavmi de murselleri gönderilen elçileri yalanladı. Semud kavmine kaç tane elçi gitti? Bir. Kim? Salih. Aleyhisselam. Peki niye mürseliler dedi Allah Teala? Inkar etmek, inkar etmek. İki sebep söylemiştik. Bir. Peygamberlerin getirdiği birdir demiştik. Aynı şeyde Tevhid dinini getiriyorlar demiştik. Evet. İki. Her Resul kendisinden sonra gelene uymayı tavsiye etti, emretti için. Simut kavmi de bu halden dolayı bütün peygamberleri yalanlamıştır diye ifade edildi allah Teala tarafı. Çünkü Semud kavmine gönderilen Salih Aleyhisselam'ı getirdiğini ondan önce gelen Nuh Aleyhisselam da getirmişti. Şit Aleyhisselam da getirmişti. Adem Aleyhisselam da getirmişti. Dolayısıyla kendinden önceki peygamberleri yalanlamış konumu düşüyorlar. Bir de Salih-i İslam, kendisinden sonra gelen peygamberlere gelecek bu davayı yürütecek peygamberlere de iban etmeyi, ketikleren teslim olmayı ve ona yardımcı olmayı vasiyet eder, eder. Çünkü her peygamber yapmıştır kavmine bunu. Bundan dolayı onlar bu hükmü de iptal etmişlerdir. Kendisinden sonra gelecek peygamberler de dolayısıyla yalanlamış konumundadırlar. Nasıl yalanlamışlar peki? Buyuruyor ki Allah Teala 142. ayette "Iz qale lehum ehuhum salihun ela tetekun." Şöyle ki onların kardeşi Salih onlara sakınmaz mısınız dedi. Davetine başladı. Ve sakınmaz mısınız dedi. Çünkü Salih Aleyhisselam'ın gönderildiği bu Semut kavmi inkarcı bir kavimdi. Şirk koşuyordu Teala. Peki Semut kavminin yaşadığı yer neresiydi hatırlıyor muyuz? Hicaz ile Şaması. Yani şimdiki Suudi Arabistan'ın kuzey kısımları Vadin Gura diye isimlendirilen bir bölgede yaşıyorlar. Tebuk seferine gittiği zaman oradan geçmiş ve orada konaklamayı yasaklıyor. Normalde Allahu Teala bu Semud kavminin su aldığı kuyudan bir gün kavmin bir gün devenin su almasını sıraya koyduruyor. Salih Selemin diliyle ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen Bukhari hadisinde şöyle geliyor. Tebuk seferini çıkarken yolda ashab-ı kiram aleyhisselatü başına olduğu bu vadil kura'da konaklıyor. Samut kavminin yaşadığı bölgede. Aleyhisselatü önce bunu fark edemiyor. Muhtemelen sonra allah Teala tarafından hatırlatma gelince müdahale ediyor. İnsanlar konaklayınca kuyudan su çekiyorlar. Hayvanlarını suluyorlar ve undan hamur karıyorlar. Ekmek ve yiyecek bir şeyler yapmak için. Aleyhisselatü Vesselam hemen haberci gönderiyor. Diyor ki hamurları atın. Kablarınızla doldurun suları boşaltın. O sizin su aldığınız kuyu Samut kavminin kuyusudur. Gidin siz devenin su içtiği kuyudan su alın ve onun suyundan istifade edin. Hayvanların suları lahır diye yapmanız gereken şeyler yapın diyerek o kuyudan çekilen suyu iptal ettiriyor. Döktürüyor. O suyla yapılan hamuru da döktürüyor. Hadiste iki ayrı kuyu var bahsi geçen. Bir, kavmin e, su aldığı kuyu. iki devenin su içtiği kuyu şeklinde. O, o bölge, Semutka'nın helak edildiği bölge. Ve buralara da böyle ağlamaklı olmak dışında, yani ibret alıp ders almak. Dolayısıyla ağlamak dışında girmeyin diye o bölgede konaklatmıyor. İleri bölgeye gidiyor. Asarımı oraya götürüyor. Yani orada konaklatmıyor. Şimdiki gibi oralar tarihi bölgeler Para kazanılacak bölgeler değil. Belki ibret alınıp o bölgede konaklanmayacak. Geçecek bilecek. O bölgede kalınmayacak bir yer. Niye diye Aleyhisselatü Vesselam'ın sebebini arkasına söylüyor. Onlar gibi helak olursunuz. Yani o bölge nasıl bir lanetlenmiş bir bölgeyse orada yaşayanlar helak olur. O kavmi gibi helaka uğrar. Diye o bölgede konaklanmamasını söylüyor Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Vadil Pıra'da yaşayan bir topluluk şirk koşan bir durumları var. Onlara Salih Aleyhisselamı Allahu Teala elçi olarak gönderiyor. Salih Aleyhisselat ve da onlara bundan önceki kısarları geçen Nuh Aleyhisselam gibi İbrahim Aleyhisselam gibi Efendim Hud Aleyhisselam gibi davet de bulunuyor. Nasıl? Inni ile Kumrasulun emin. Aynı lafızlarla. muhakkak Mahakkak ki ben sizin için emin, güvenli bir elçiyim. Rasulümdü. Güvenilen birisiyim. Peygamberlerin ortak özelliği ne? Güvenilir olmalarıdır onlardan itimat edilirliği iptal edecek bir hata, efendim kusur ahlak bulunmamasıdır. Fettegullahu ve ete'i Öyleyse Allah'a karşı takvalı olun ve bana itaat et. Kur'an-ı Kerim'de kısalar okurken çok kolay geliyor insanlar bize, Müslümanlara da. Okurken, ezberlerken efendim namazlarımızda telafet ederken veya kariden dinlerken dinliyoruz allah Teala itaat edin diyor peygamberlere. Efendim Kendisinden takva sahibi olmamızı, yani sakınmamızı öğretiyor. <gülüyor> Ve bu emri verilen kimse itaat etmemişti helak olduğu, cezalandırıldığı haberi arkasından geliyor. Bunlar rağmen biz bunları okuyoruz. Allah'a karşı takva sahibi olmuyoruz demeyelim. Olamıyoruz. Yani yeterince, hak veya gücümüz yettiğince olamıyoruz. Resul'e itaat bütün ümmetlere emredilmiş. Hangi ümmete, hangi Resul göndermiş ona itaat emredilmiş. Resul'e hakkın itaat etmiyoruz. Veya yaptığımız işlerde ona itaat ediyor muyuz, etmiyor muyuz, sorgulamıyoruz. Seyit etmiyoruz. Ama okuyoruz, dinliyoruz, hoşlanıyoruz dinlemekten elhamdülillah. Kur'an dinlemekten hoşlanıyoruz, zevk alıyoruz elhamdülillah. Ama hakkını da yapmak gereğini değerine getirmek gerekiyor. O sebeple kardeşler, takva ve davet edilen insanlar için emredilen ilk şeydir takva sakınmak yani nasıl sakınacak bir insan? Neydi takva neydi? Evet, Allah'ın emirlerine uymak, yasaklarına... emrettiklerini yapmak, yasakladıklarını terk etmektir. Evet. Takva. Evet. Takva Allah'ın emirlerini emrettiklerine sarılmaktır. O emirleri yerine getirmektir. Efendim yasak ettiği işleri de terk etmektir. Bu şekilde kul takva sahibi bu şekilde muttaki vasfını alır. Kim emrilere daha çok yapışıyor, kim yasaklardan daha çok uzak duruyor, o en muttaki kimsedir. Evet. En fazla takva sahibi olan kimsedir. Etka kimsedir yani. En takva sahibi kimsedir. Kim bu sırada gevşek davranıyorsa, onun takvası bir üst mertebedekine göre daha azdır. Bu takva oranı yani emirlere riayet, yasaklardan sakınma ne kadar artarsa kişinin takvası veren artar ve Allah'a yakınlığı artar. Çünkü kişiyi Allah'a yaklaştıran şeyler nelerdir? İmanla birlikte yapılan salih amellerdir. En çok farz amellerle Allahu Teala yaklaşılır. Sonra nafileler yapıldıkça, şualtıldıkça, çoklaştırıldıkça Allah'a yaklaşılır, yaklaşılır ki Allah artık onu okudu sever. Artık onun gören gözü olur. İşiten kulağı olur. Tutan eli olur, yürüyen ayağı olur. Allahu Teala o kullarını yapsın bize Aynı şekilde Salih Aleyhisselam'la kavmine nasihatte bulunur. Allah'a karşı takbal olun, Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Ve ma es'elukum aleyhimin Ecir Ve ben bana karşı itaatiniz sebebiyle bir Ecir bir ücret sizden istemeyeceğim. Bir karşılık beklemeyeceğim. Size bir mali hükümlük yüklemeyeceğim. İn ecriye illa ale rabbil alemin. Çünkü benim ücretim, karşılığım sadece Alemlerin Rabbinin üzerinedir. Aynı lafızı geliyor. Fark ettiniz değil mi? Evet. Aynı. Kelime-kelime aynı lafızı hala geliyor. Davete ön girişten sonra bunun ardından da onlardaki bulunan nimetleri ve bu nimetlerin karşılığı olduğunu hatırlatıyor. Etutrakûne fîmâ hâhûnâ âminîn Sizler burada, işte bu topraklarda bu coğrafyada güven içerisinde emin kimseler Korkudan yana, güvende olan kimseler, azaptan, cezadan yana güvende olan kimseler olarak bırakılacağını mı zannediyorsunuz? Bırakılır mısınız? Yani Allah sizlere nimet verecek ki sayılamayacak kadar nimet. Bu nimetler içerisinde yüzeceksiniz. Sonra bu nimeti verenler karşı şirk koşacaksınız. Benzerler yapacaksınız. Ortak yapacaksınız ona. Ona kulluğu terk edeceksiniz. Haramlarını ihlal edeceksiniz. Emirlerini terk edeceksiniz. Sonra da bu nimet içerisinde, refah içerisinde terk edileceksiniz. Hiçbir yükümlülüğün sorununuz olmayacak mı? Aynı şekilde fî cennâti ve uyun bahçeler içerisinde ve nehirler içerisinde de bu şekilde bırakılacaksınız. Yani herkes Allah'ın verdiği bahçeler ekecek, dikecek, nehirlerden, kaynaklardan, kuyulardan istifade edecek, yiyecek, içecek ama güven içerisinde bırakılacak. Hiçbir sorumluluğu, yükümlülüğü olmayacak. Ve zuruu ve naxlın ve ekinlerin içerisinde aynı şekilde olgunlaşmış sarkmış salkımları olan hurmalıkların hurma bahçelerin içerisinde bırakılacaksınız. Zaten dilediğiniz gibi meyvelerinden sebzelerinden yiyeceksiniz, olgunlaşmış meyvelerden istifade edeceksiniz ve bırakılacaksınız. Hiç yükümlülüğünüz olmayacak. Mümkün mü böyle bir şey? Dünyanın yaratılış gayesi, dünyaya gönderilmiş gayemize aykırı Allah bizi ne için yarattı? Evet. Allah-u Teala'ya kulluk etmek için yarattı Allah bizi. Ki o kulluğu yapanlar için ebedi bir mükafat yurdu, ihlal edenler için de ceza bulunan bir ortam hazırladı, var etti. E şimdi yaratılan bu dünyada edilen ümmetler, hayat vahşedilen, nimet vahşedilen ümmetler onun hakkını vermezse, imtihanın gereğini yapmazsa, bulunduğu hal üzere terk edilecekler mi? İkaz gelecek, davetçi gelecek, efendim, nasihat edici tarzda musibetler gelecek ki, onlar sarsın, kendine gelsin. Ya biz buraya ebedi yaşamak için gelmedik. Ya bizim buraya bir gönderiş gayemiz var. Bunu hatırlasınlar. Diye Allahu Teala onlara ikaz gönderir. Davetçiler gönderir, peygamberler gönderir, kitaplar gönderir. Efendim, bunlardan anlamazlarsa, Harfaf harf sıkar onları, musibet gönderir, bela gönderir, başlarına düşman musallat eder. Efendim yağmuru tutar, kıtlık verir, hastalık verir, deprem verir, sel verir. Ne için? Bir şeyler var. Gök nimetini kesti, yer nimetini kesti. Efendim rahatımız kaçtı, kuzur yok, refah gitti, efendim güven gitti. ya ne oluyor? Diye bir sorgulaması lazım. Allah-u Teala'nın bir vaadi var tüm kullara. Kur'an-ı Kerim'de de sabit. Le-in şekertum le-ezîdennekum. Şayet siz şükrederseniz ben elbette ki le-elbette ki arttıracağım, ziyadeleştireceğim diyor Allah. Allah'ın vaadi bu Azze ve Celle. Tüm herkese vaadi. İster bir şahıs geçmişte veya günümüzde yaşayan, isterse bir topluluk, geçmişte yaşamış gitmiş veya şu an yaşayan bir topluluk. Eğer Allah'ın verdiği nimetlere şükrederse, yani şükürler olsun yarabbim demek yetmez. Nimetlere şükür için bir, bu nimetin Allah'tan olduğunu bilmek gerekir. Ben alın terimle kazandım, bana mirasa kaldı. Ben gasp ettim, çaldım, çırptım da olmaz. Her ne nimet varsa senin üzerinde bu Allah'tan gelmiştir. Bunu bilecek, kalpını ikrar edecek. ki bu nimetin Allah'tan geldiğini dile getirecek. Söyleyecek, zikredecek. Yani bunun Allah'tan olduğunu insanlara da duyuracak. Kalbinin inandığını, dili de dile getirecek. Üç, bu nimetin her ne nimetse, isyana kullanmayacak, itaate kullanacak, hak sahipleri varsa o hak sahiplerin hakkını zayi etmeyecek. Bu şekilde şükredilir. Nimetin şükrü budur. İşte bu şekilde şükrederse kullar, Allah'ın verdiği nimetleri ona itaate kullanırlarsa, isyana kullanmazlarsa, o malda mülkte, efendim bir fakirin garibanın, ihtiyaç sahibinin yolda kalmışın, hakkı varsa onun hakkını yerine getirirse o zaman şükretmiş olur. E, bu şekilde şükreden Allah-u Teala'nın <gülüyor> Le -e ney? Muhakkak ki sizlere ziyadeleştireceğim. Nimeti ziyade arttıracak. Yani Allah bir nimet verecek. Kul bu nimetin Allah'tan olduğunu bilecek. Dileği getirecek ve bu nimetin hakkını verecek. İhtiyaç sahipleri ondan istifade edecekler. İsyana da kullanmayacak bu nimeti. Allah bu nimeti arttıracak. Bu vaat, bu söz Allah'tan gelmemiş söz. Yok aksini yaparsa o nimeti azaltır, efendim ikaz eder, musibet gönderir, davetçi gönderir, hatırlatıcı. Hala ısrar ederse artık onu nimetiyle baş başa bırakır. Dünyayı onunla peşin verir. Ahirette hiçbir nasibi kalmayacak şekilde. Ve artık o ümitsiz vaka. Ümit kesilmiş. Yaşama şansı olmayan sıralar ne dönüyor? Umutsuz vaka. Beyin ölümü gerçekleşmiş. Yani yiyen içen hayvanlar gibi. Niye? Ahirette hiçbir verilecek o payı kalmayacak şekilde dünyada nimetler ona yağdırılır artık. Umutsuz vaka olmaktan Allah'a sığınırız. Allah, sığınır. Allah hamıza Bizleri bahşettiği nimetleri hakkıyla şükreden ve ziyadeleştirdiği kullanıma yapsın hazır cennet. Peki devamında ve tanhitu nemel cibali buyu temfarihin sizler becerikli ve bu becerinizden dolayı ortaya çıkan eserlerinize şımararak azgınlaşarak dağlardan evler mi yontuyorsunuz? Ee, dağlardan yontulan evleri biliyorsunuz, Kayseri'de de var bu. İnsanlar ya kendileri istifade etmek için veya Hayvanlarını barındırmak için veya yiyeceklerini e, muhafaza etmek için, depo olarak kullanmak için dağları uyuyorlar. Bazen bazı dağlar Allah tarafından uyumuş oluyor veya e, vahşi hayvanlar tarafından mağaraya dönüştürmüş oluyor. Ama daha çok el yapımı, insan eli değmiş olanlar belli oluyor. İçinde yaşam mümkün olabilen e, mağaralar. E, Birçok belde de var ama bu halkın, bu Semud kavminin özelliği buymuş. Ömürleri fazla. Evlerinin dayanıklılığı az. Ömürleri bitmeden birkaç ev yapmak zorunda kalınca artık çözümü dağlarda ev yapmakla bulmuşlar. Ovalarda saraylar yapıyorlar. Ovalarda düz yerlerde sarayları var, konakları var. Dağlarda da mağaraları var. Yazlıkları var. Kayseri'de kışlıkları, yani şehir içinde kışlıkları bağlarda yazlıkları. yazlıkları var gibi. Yani Kayseri halkının bu adeti örfü sanki geçmişten gelen bir miras gibi öyle algıladık. Tabii kötü bir şey mi? Hakkını verdikçe sorun yok. Semut kavramı hakkını vermediği için Allahu Teala onları kınadı ve cezalandırdı. Nimetin şükrü gerektiği için. Onlar da bu şükrü yerine getiremedikler için. Evet. Ovalarda sarayları olduğunu Araf suresinde biz görmüştük. Evlerin ömürleri de kendi ömürleri fazla olduğu için yetmiyor, yet yeterli gelmiyor. O yüzden daha dayanıklı, daha uzun süre kalınabilecek şekilde Dağlardan da aynı zamanda evler yontuyorlar. Bu usta maharetlilermiş. Çok maharet kazanmışlar. Beceri kazanmışlar. Ve bundan dolayı insanlara karşı övünüyorlarmış. Kibirleniyorlarmış. Bunda azgınlık, zorbalık sebep olarak edinmişler. Bu becerilerini. Bakın neler susaydı Salih Aleyhisselam onlara karşı. Ee, siz burada güven içerisindesiniz. Bahçeleriniz var. efendim Su kaynaklarınız var. Ekinleriniz var. Hurma ağaçlarınız var ki hurma ağaçları genelde tüm meyve ağaçlarını ifade eder tarzda kullanılır. Aynı zamanda da dağlardan evleriniz var, evler ediniyorsunuz, ovalarda saraylarınız var. Bunca nimetin karşılığında فَتَّقُ ve وَاَتْهِئِ oğun. Öyleyse Allah'a karşı takvalı olun ve bana itaat edin. Dedi, bu nimetler Allah'tandır. Bu nimetlerin karşılığı Allah'a karşı takvalı olmaktır ve gönderdiği Resulü'ne itaat etmektir. Dediği devamında da velatutî o emral-i musrifîn aşan israfta bulunan kimselerin emrine itaat etmeyin dedi. Müsrifiinden kasıt diyor halimler. Neml suresinde de gelecek 48. ayette 10 büyük aile varmış bu Semut kavminin içerisinde. Kavya. O 10 büyük kabileden sadece bir tanesi Salih Aleyhisselam'ın getirdiği davete uyar. Efendim kabul eder, ona karşı yumuşak. Ancak diğer dokuz aile Salih Aleyhisselam'a düşman. Onun açığını kuruyorlar. Ve arkasından konuşuyorlar, tuzak kuruyorlar. Diğer insanları ona karşı örgütlüyorlar. Ondan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. İşte bu dokuz kabileye, dokuz kabileden oluşan bu düşman grubuna Allahu Teala müsrifûn diyor. Yani israf edenler, haddi aşanlar diyor. Neml suresinde 48. ayetli de şöyle geliyor bu husus. Ve kâne fil Medineti tis'atu rahde yufsidûne fil erdi ve la yuslehûn Ve şehirde yani Semut kavminin yaşadığı o şehirde, vadin-kura'da dokuz topluluk vardı ki onlar yeryüzüne fesablı çıkartırlar ve ıslah etmezlerdi, düzeltmezlerdi. Toplumu bozarlardı. Peygamber'e karşı azdırırlardı ve örgütlerlerdi. O sebeple onlar müfsidun diye ayette ifade ediliyor. İşte bu dokuz kabilenin emrine itaat etmeyin diyor Salih Aleyhisselam. Yani bunlar bozguncudur, bunlar azgındır. Bunlar bana karşı sizi örgütlüyorlar, bana isyan etmenizi emrediyorlar. Bu emrettikler kötüdür, bu iş terk edin. Gelin bana itaat edin, benim efendim emrime itaat edin diyerek Salih Aleyhisselam davette bulunuyor bu kavmi. اَلَّذ۪ينَ يُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُسْلِحُونَ Az önceki Nehmet Suresi'ne geldiği gibi onlar yeryüzünde fesat çıkartırlar ve ıslah etmezler, bozunculuk yaparlar. Bazı insanlar vardır, bazı zihniyet vardır, bunlar azdır. Yaparlar, inşa ederler, üstüne koyarlar, taş üstüne taş koyarlar. Çoğunluk ise maalesef bozar, yıkar, yapılmasını engeller. Günümüzde yaşatığımız gibi, böyle bir yaşıyoruz ıslah eden, düzelten, taş üstüne taş koyan, kaydalı işler yapan, efendim fesat çıkartmayan, hayırı gözeten, efendim insanların arasını düzeltmeye çalışan, az bozmaya çalışan, ifsad etmeye çalışan, düzeni ters düzeltmeye gayret edenler çoğunlukta. Ee, Semut kalbin içinde de böyleymiş. Dokuz ayrı topluluk, dokuz kabile, ifsad eden, bozan, ve Peygamberin davetini geçersiz kılmaya çalışan bir toplulukmuş. Allahu Teala da bunları bu şekilde onlar fesat çıkartırlar yeryüzünde ve isyan etmezler, düzeltmezler. Hayır peşinde koşmazlar diye beyan ediyor. Peki onların cevabı ne oldu? Galu en temel musahharin dediler ki sen ancak büyülenmiş, sihirlenmiş birisisin. Bundan önce böyle değildin. Ne olur sana diyor. Bundan önce Saliha aleyhisselam o kavimi davet etmiyordu. Onların haram işlerine, kötü işlerine karışmıyordu. Onlara şu işler, bu işler diyerek bazı hususallığı yönlendirmiyordu. Vahiy geldi, başladı yola. Ama onlar bu vahiyi anlamıyorlar, inanmıyorlar çünkü. Ne oldu sana birdenbire böyle ters yüz oldun? Değişik bir hale büründün. Sen herhalde sihirlenmenden, büyüye kapınmandan, bir büyüğünün etkisine girmenden dolayıdır diyerek onun bu davetini reddediyorlar. Sonra da bu iddialarına kesin inanıyorlar. Sen mutlaka öylesin. Sen sihirlendin. Başka bir cevabı yok bu sorunun diyerek. Onun sihre uğramış, büyülenmiş bir kimse olduğunu iddia ediyor, dile getiriyorlar. Bundan önceki ve bundan sonra gelen bütün peygamberlere yapılan iddianın aynısı büyülenme. Büyüye uğrama veya büyücülük yapma. İnsanları sihirlenme şeklinde bir iddia. مَا اَنْتِ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَاَتِ بِاَيَتٍ اِنْكُمْ تَمِنَا السَّادِقِينَ Sen ancak bizim gibi bir beşersin. Ne oluyor da sen bizim yaptığımız işe karışıyorsun? Bizim gibi bir insansın sen de. Uyuma ihtiyacı olan, bilen doyuma ihtiyacı duyan, hasta olan, korkan, endişelenen, kendisi hakkındaki tuzaklardan haberi olmayan bir insansın. Ne oluyor da? Birdenbire bu haller oldu sana. Eğer sen gerçekten sadık, doğru kimselerdensen bize bir mucize getir. Hani Resulüm diyorsun ya, bu Resulü'nü ispat eden bir mucize getir bize dediler. Bu surenin içerisinde, bu ayetlerde yok bu istekleri. Onlar bu isteklerini açıkça dile getirdiler. Dediler ki, şurada büyük bir kaya var. O kayanın içerisinden on aylık hamile bir dişi deve çıksın. Bunu istiyoruz. Eğer bunu getirirsen biz Selam'a getirdiklerine iman edeceğiz. Ve bu deve de onaylı hamil olsun. Çünkü nesli türesin bu devenin bir özelliği de şu olsun. semut kavmine yetecek kadar sütü olsun. Bol süt versin. Öylesine istenmiş bir deve değil bu. Yani faydalanacağımız bir deve olsun. Diyorlar. Önce karşı çıkmaya da sahilesem onların ısrarıyla peki bu olursa Allah'ın vereceği bir Mucize diyor. Bu olursa iman edecek misiniz diye onlardan söz alıyor. Tamam iman edeceğiz diyorlar. Saliha aleyhisselam tefsirlerde geldiğine göre gidiyor namaz kılıyor. Ve arkasından dua ediyor Allahu u Teala'ya. Allahu Teala da onun duasını kabul ediyor. Ve onların gözünün önünde kaya yarılıyor. İçinden hamile bir dişi deve çıkıyor. Bu hamile dişi deve de hep tefsirlerde geliyor. Ne Kur'an'da ne sünnette kayanın içinden çıktığına dair bir alamet işaret yok. Ama tefsirlerde ittifakla bu böyle geliyor. Salih Aleyhisselam'ın devesi var. Kesilen, helak edilen bir devesi var ama nasıl bir o kavmin önüne çıkartıldığı gelişi bilmiyoruz. Ama tefsirle de ittifakla kayanın içerisinden geldi diye bir görüş var. Evet. Tefsirlerde ortak görüş bu devenin, hamile dişi devenin kayadan çıkmış olması. Kayanın yarılarak çıkmış olması. Hakkında bir delil olmadığı için kesin böyledir diyemez ama bir devesi var. Salih Hasan'ın getirdiği mucizevi bir deve var. Bunun üzerine Allahu Teala Salih Hasan duasını kabul ediyor ve deveyi çıkartıyor o kayanın içinde. Diyor ki Salih Hasan o deveyi onlara göstererek "Gale hadi hi şirbu ve lekum şirbu malum." dedi ki işte bu sizin istediğiniz dişi devedir. Onun için bir su sırası vardır kuyudan. Sizin için de malum bir içme günü var. Yani bu deve geldi ama bunun istediğiniz gibi süt verebilmesi için sulanması lazım. Ve maşallah deve de iyi su içiyor. Kuyudan çektikleri su fazla değil. yer altına gelen bir su kaynağı. Bir gün kavim içecek. Semud kavimi bir gün deve içecek. Ama devenin içtiği günde kavim susuz kalmayacak. Çünkü deve içtiği su kadar süt verecek. Bir mucize. Onların isteğine uygun olarak. Bu olayı görünce bazıları iman ediyor. Büyük çoğunluk yine şirklerine, küfürlerine ısrar ediyorlar. Devenin onların arasında kalma süresi içerisinde onlar istifade ediyorlar. Ancak bu iş artık sıradanlaşmaya başlayınca olur ya insan ilk baştan etkilenir, hoşuna gider. Sonra yavaş yavaş bu alışkanlığa döner. Artık sıradan olur. Olağan olur. Halbuki kayanışına çıkmıştır. Halbuki o deve kimsenin devesi değildir. Kendi istedikleri devedir. Ve o deve hiçbir devenin onları faydalandıramayacağı nimetlerle faydalandırmaktadır. Yavrusu yanında büyümektedir. Eğer bu nimeti şükretseler, o yavru deve de büyüyecek. O da onları faydalandırmaya başlayacak. Belki nesiller çoğalacak. Koca bir deve sürüleri olacak. Başka develerden daha verimli, daha fazla süt veren deve sürüleri olacak. Ama onlar ifsat peşinde, sah peşinde değil. Onlar küfür peşinde, iman peşinde değil. Onlar nimete şükür peşinde değil, küfür peşinde, inkar, nankörlük peşindeler. Devenin onların arasında kalma süresi uzadıkça şeytan dürtüyor onları. Deveye plan kuruyorlar. Şöyle ki, o deveyi gösteren Salih Aleyhisselam, وَلَا تَمَسُّهَا بِسُواٍ فَيَأْخُدَكُمْ اَذَابُ يَوْمِنْ اَذِيمٍ diye ikaz ediyor. Bu deveye bir kötülükle dokunmayın. Yani ona bir zarar verme kastı gütmeyin. Sakın ha. Yoksa sizi büyük günün azabı yakalar. Evet bu deveyi istediğinizde bu mucize ile baş başa bırakılacak dilediğiniz tasarrufta bulunacak durumunuz yok. Sorumluluğunuz var. Bu deveye dokunmayacaksınız. Aranızda dolaşacak. Yemesi, içmesi sizden değil. Yemesi, doyması da sizden değil. İçip susuzluğunu gidermesi de sizden değil ama sütü sizin. Ne güzel nimet değil Yani doyurulması o insanların o kavmi üzerine değil. Allahu Teala onu arzdan doyuruyor. Suyu da Allahu Teala verdi. Sadece onların su gününe ortak oldu. Bir gün o içecek, bir gün halk içecek. Ama onun sütünden istifade edeceksin. Tüm kavme yetecek kadar süt verecek. Bereketli bir süt. Güzel bir alışveriş olsun. İman etmek için güzel bir sebep. Ve istifade etmek için iyi bir nimet. Şükretmek için iyi bir nimet. Buna zarar verirseniz ama tehlike. Büyük bir günün azabı var. Bu azap büyük bir günde gelecek diyor iyi kaz ediyor devenin onların arasında kaldığı süre uzadıkça iman yok ki teslimiyet yok nimete şükür yok azgınlaşıyorlar deveyi kesme projesi hazırlıyorlar plan kuruyorlar niye ya bu deve ne gibi iki günde bir gün aşları bizim suyumuzu engelliyor diyorlar Halbuki deven işte suyun karşına alıyorlar süt olarak Normal bir fabrika kursan, suyu döksen süt olmaz. Orada bir fabrika var. Süt fabrikası. Suyu döküyorsun, süt oluyor. Tabiri caizse. da vardır bu. Rahatlık. Rahatsız eder. Şeytan boş bırakmaz insanları. Rahatsız oluyorlar. Nimet'i görmüyorlar. O nimetin elde edildiği sebep onlara büyük gözükmeye başlıyor. Bizi güneşleri suda mahrum ediyor bu deve. Diyorlar. Plan kuruyorlar. Proje yapıyorlar ve bu deveyi öldürmek üzere işbirliği yapıyorlar. Oy birliğiyle bu deveyi öldürmeye karar veriyorlar. Ve yapıyorlardı. فَاَغَرُوهَا فَاَصْفَهُ نَادِم۪ينَ Ve onu kestiler o deveyi. Var, o deveyi kestiler. Bunun üzerine başka ayetlerde bundan önce gelmişti. Salih Aleyhisselam onları ikaz ediyor. Üç gün vaktiniz var. Üç gün sonra o büyük azap sizi gelecek, gelecek yakalayacak diyor. Tehdit ediyor. Birinci gün geçiyor. Hava dağılıyor. Yani azap kokusu gelmeye başlıyor. İnsanlar hissediyorlar. Pişman oluyorlar. Acaba gerçekten doğru mu söylüyor? Diye endişeye kapılıyorlar. İkinci gün bu hava biraz daha yoğunlaşıyor. Azap kokusu biraz daha artıyor. İnsanların kalplerine tedirginlik biraz daha artıyor. Pişmanlıkları artıyor. Bundan kurtuluş yol olarak Salih Aleyhisselam'ı öldürmeyi görüyorlar. Bu sefer Salih Aleyhisselam'ı öldürmek üzere bu dokuz kabile birer kişiyi görevlendirerek Tuzak kuruyorlar. Allahu Teala onların tuzağından salih Aleyhisselam'ı kurtarıyor. Üçüncü gün geldiği zaman işte fe akadehumul azab azab onları yakaladı. Nasıl bir azab yakaladı onları? Ayeti ortada kestim. Azaba girelim. Önce Allahu Teala yerden bir deprem gönderdi. Korkunç bir deprem. Fay hattı kırıldı. Korkunç bir deprem. Onları bir salladı, silkeledi. Öyle üç beş kişi değil, bütün kavim bundan etkilendi. Arkasından da korkunç bir çığlık ses. Öyle bir ses ki o yere seren kişiyi ayakta tutmayacak bir ses. Onları Allahü Teala'nın ifadesiyle ağılın samanları gibi yaptı bu ses. Ağılda samanlar nasıl olur? Dağılmış olur sağa sola, yatık olur değil mi? bu ağalın samanlar gibi yere yatmış vaziyette toptan helak etti. Salih Aleyhisselam ve ona iman edenler hariç. İnne fî dâlike aye Muhakkak işte bunda bir ayet yani ibret vardır, ders vardır. Kimde Salih Aleyhisselam'ın davetinde kavmin bu daveti reddedişinde onların iman etmeyip küfürde sıra etmelerinden dolayı helak edilişlerinde bir ibret vardır, bir ders vardır ve makane ekseru hum onların çoğu mümin değillerdi çok az bir topluluk iman etmişti salih aleyhisselam azınlıktı iman eden çoğunluk ise küfürde ısrar eden ifsat peşinde koşan ıslah etmeyen kimselerdi bu sebeple onları Allahu Teala'nın bu korkunç azabı önce deprem sonra korkunç bir ses helak etti yok etti ve inne rabbeke lehuvel azizur rahim ve muhakkak ki senin Rabbin azizdir. Yani kendisine karşı gelenler cezalandırma iktidarına sahiptir. Cezalandırma muktediridir. Aynı zamanda kendisini ima edenlere karşı da şefkat, rahmet sahiptir. Merhametlidir. Diyerek Allahu Teala bu kötü kavmin kıssasını da bu şekilde, bu surede bitirir. Bu şekilde bırakabiliriz. E evet. gul gavl استغفر الله العظيم لي ولكم وللصائر المؤمنين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك خاتم داواما